bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن ve nesta'inu الحمد nesta'firu ve nestehdi ve na'udu billahi min şururi anfusina ve min seyyati amalina men yehdi allahu felamudille leh ve men yudlil felahadie leh ve eşhedu en la ilahe illallah vahduhu la şerike leh ve eşhedu abduhu يا أيها الذين آمنوا توقوا الله قوَّتُهِ ولا تَمُوتُنَّ إِلَّا بَعْنٍ مسلمون يا أيها الناس تكو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء والتوق الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا توقوا الله وقولوا قولا صديدا Juslih la cum amal, la cum am ajat, la cum am vinul, la cum am ajutat illa, la rasul, inna asta kaladi fiqtabu la, ca ira l-hedi hedi Muhammad in salallah, ualei ivesallem, xarra l-umuri muhdefatua, ucle bida, ucle bida tim dalal, ucle dalal tim finnaf. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Tevhid inancına aykırı iddialar ve cevaplar. 15. iddiaya gelmiştik. Cevapların bir kısmını okuduk. 5. cevaba geldik. Şu 15. şüpheyi bir de biz okusun. 15. şüpheyi okuman yeterli. ABB şüphe ile birlikte. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim.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 Bu eserler yeri geldiğinde ne olabilir? MTA olabilir. Yani bir şey olabilir. Yani gömlekten tutun neye kadar? Saça kadar. Ya da ne olabilir? Mekanlar olabilir, mekanlar. Nedir işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın namaz kıldığı yer, Peygamber Efendimiz Vesselam'ın işte sırtını dayadığı yer, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın uyuduğu yer, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yeri geldiğinde tabiri caizse işte ihtiyacını gördüğü yer bu hususlardan yola çıkarak neye istigaseye istimdada delil aramak bu hususları delil göstermek tevessüle işte bununla alakalı ne bazı rivayetler mevcut o rivayetler her ne kadar onların maksadına ne yapmasa da, hitap etmese de ama delil olarak ne yapmışlar? Bunlara sarılmışlar. Bu delileri almışlar. Şimdi bu delillerden iki tanesini alalım. Evet neymiş mesela bir tanesi? A. Sahih Han'da yani Bukhari ve Müslim'de sabit olduğuna göre İbni Ömer radıyallahu anhuma yolculuğu sırasında Peygamber aleyhissalatu vesselamın geçtiği yerleri araştırır. Ve oralarda konaklardı. Yani nerede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış onu araştırır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konakladığı da konaklardı mesela. Evet. Devam. Yine Seleme Bin El-Ekva radiyallahu anh Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'in namaz kıldığı yer olan Mustafaf'ın yanındaki direğe doğru namaz kılardır. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü orada namaz kıldığını görmüş, orada namaz kılmış. Evet. İddialarına göre Bu rivayetler peygamberlerin eserlerinin araştırılmasının ve bunlarla teberkütlü bulunmasının caiz olduğunu göstermektedir. B. Buhari'nin rivayetine göre İdban bin Malik radıyallahu an, ihtiyarlayıp da görme gücü zayıflayınca evinde namazgah edinmek için Resulullah'ın gelip orada namaz kılmasını istedi. Bu rivayette ise iddialarına göre Resulullah'ın namaz kıldığı yer ile bereket elde etmeye çalışmanın meşru olduğuna delil vardır. Yani İtvan bin Malik radiyallahu ihtiyarlıyor. Gözü de baya bir zayıflıyor. Göremez hale geliyor. Evinde bir mescid edinmek istiyor, namazgah edinmek istiyor. İşte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın teşrif edip o mekana namaz kıldırmasını ve böylelikle he, oranın Ney? Peygamber aleyhisselatü vesselamın neyiyle uygulamasıyla mescit haline dönüştürülmesini talep ediyor. Buradan yola çıkarak da diyorlar ki işte peygamber efendimizden böyle bir talepte bulunması peygamber efendimizin orayı bereketlendirmesi anlamındadır. Ha, bereketlendirmesi anlamı demekte de peygamber aleyhisselatü bereketlendirdiği yerden tevessünün caiz olduğunu gösterir. Öyle bir algı oluşturuyorlar öyle bir ne? fıkıh çıkarıyorlar bu hadisten. Şimdi alalım bunları hızlıca. Bu şüphenin cevabı. Öncelikle bu iki hadisle istidyal şekillerinin batıl olduğunu daha sonra da bu iddianın aslen geçersiz oluşunu ispat ederek bu şüpheye cevap vereceğiz. 1. İbn Ömer radıyallahu anhuma araştırmış olduğu bu mekanları ibadet, zikir Ve benzeri amellerin işleneceği yerler olarak algılamıyordu. Bilakis Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmışsa onun gibi yapmaya çalışıyordu. Yani mutlak anlamda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapmaya çalışıyordu. Yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yattığı yerde tesbih daha faziletlidir, zikir daha faziletlidir, namaz daha faziletlidir. Hayır, Peygamber Efendimiz orada yatmışıyordu, orada yatma önem gösteriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam orada sırtını o orada sırtını dayamaya uğraşıyordu. Yoksa yani Peygamber Efendimiz'in mübarek cesedi, ha, mübarek sırtı, mübarek eli ayağı buralara değmiştir. O halde burada ibadetlerimizi ne yapalım? Arttıralım. İbadatımızı, taatımızı çoğaltalım. Yok, hayır. Ha, oturdu, oturdu. Kalktı, kalktı. Dayadı, dayadı. Ayakkabısını giydi, giydi. Çıkardı, çıkardı. O yerle alakalı. Bizzat müşahede etmiş. Doğrudur ya da yanlıştır. Bu <gülüyor> İbni Ömer'in uygulamasıdır. İleride zaten müellif verecek. Babası ise yani İbni Ömer'in babası yani Ömer. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh ise daha farklı uygulama. Oğlunun yaptığının tam tersi uygulamalar yapmıştır. Hal böyle olunca bir anlayış farkı vardır. Ama her iki da asla neye izin vermez? Peygamber aleyhissalatü vesselamın he, ayaklarının değdiği o bölgelere Allah ve Resulünün mübarek ilan etmiş olduğu bölgeler haricinde özel bir değer ne yapmaz? Vermez. Yani e, işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hurma ağacından alıp yemiştir. O halde eli şu hurma ağacına değmiştir. O halde biz o hurma ağacının yapraklarını alalım, kaynatalım. E ne yapalım? İçelim. Bereket umalım, şifa umalım. Böyle bir şey yok. Ya da Peygamber'in ayağı şu toprağa basmıştır O halde o toprakta bereket vardır Alalım onu salatamıza tuz olarak ne yapalım Serpelim yiyelim öyle bir şey yok Bunları yapmamıştır Bunları yapmamıştır Sadece mücerret olarak he, Gelmiştir Peygamber Efendimiz'in şurada oturduğunu görmüştür Ölümünden sonra yad etmek Oturduğu yere oturmuştur Çünkü Peygamber orada oturdu he, Ya da gelmiştir Peygamber'in He, su çektiği kuyuyu görmüştür o kuyudan su çekip içmiştir her an peygamberle yaşamak bu biz bile yapıyoruz bazen biz bile yapıyoruz değil mi çok sevdiğimiz bir insanla anılarımız oluyor hatıratımız oluyor daha sonra insan da diyelim ölüyor ne yapıyoruz hatırlıyoruz yad ediyoruz ha bak burada oturmuştu diyorsun oturuyorsun. bundan bir zevk alıyorsun bak burada ne yapmıştı su içmişti şu çeşmeden su içmişti diyorsun Annenle babanla hatırlıyorsun memlekete giderken ya dur diyorsun hanım duralım bak babam bu çeşmeden çok su içerdi. He, hele duralım bir ne yapalım su içelim orada Yoksa o çeşmeden su içmekle peygamber seyahat vessel o çeşmeden sadece şifa akar anlamı çıkmaz. Yani böyle bir şey yok. Bunlar zorla anlam yüklemekten ibarettir. Zorla anlam yükleme ibarettir. Peygamber Efendimiz ama deseydi bak bu çeşme nedir? Mübarek bir çeşmedir. Bu çeşmeden ne yapın? İçin deseydi olurdu işte bak. O zaman olurdu. Ya da deseydi işte bu çeşmede şu şifa vardır deseydi. Olurdu. Yani mesela çörek otu değil mi? Çörek otu. Ha, neden mübarektir? Allah Resulü mübarek ilan ettiği için. Değil mi? Ölüm, yaşlılık dışında her şeye ne? Şifa değil mi? E peki bu çörek otu için böyle. Atıyorum mesela. Ne otu başka diyelim? Söyle. Isırgan otu. otu. Diyebiliyor musun? Ölüm dışında her şey şifadır. Evet. Vardır yani. Her bir otta bir fayda vardır. Vardır. Her bir otta <gülüyor> bir fayda vardır. Ama yeri geldiğinde öyle otlar vardır ki öldürürsün. Ha, burada mesele Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın üç şeyi materyal, mekan ve zaman. Nedir materyal? İşte çörek otunda olduğu gibi. Ya da balda olduğu gibi ya da zeytinyağında olduğu gibi. He, belli bir şeyi meta'ı mübarek ilan etmesi. Yani onda insanlar için şu şu faydalar var demesi. Bu birincisi. İkincisi Sen bir mekanı ne yapması? Mübarek ilan etmesi. Mesela işte neredir? Kabe'dir değil mi? Neredir? Medine'dir. Mescid-i Aksa'dır. Neredir? Kuba'dır. Değil mi? He, bunda olduğu gibi. Üçüncüsü de mübarek zamanlar. Ne işte gecenin son üçte işte birlik kesimi mesela değil mi? Bilfaraza. Ha. Bunlar peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan varittir. Ne diyor? Muhakkak gidiyor. Koyunda bereket vardır. Ha. Koyuna bereket etmiş. Bu bile yeterli değil. Yani koyun eti yemek tamam bereketlenmek demek belki ama bundan şu anlaşılmaz. Koyun eti yiyelim bütün hastalıklarımız ne olsun Kalksın gitsin. Hayır. Koyun etinden hastalık da bulaşabilir mümkün olabilir ha. orada kasıt o değil ney? Müslümanı helale teşvik onca helal nimet işinde özellikle işte koyundur e ya ineğe mübareklik vasfetmemiş inek eti yemeyelim debeye de mübareklik vasfetmemiş ama Allah yemin etmiş develer adına bu mesele değil ha. yani mesele ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bedevi bir toplumu bedevi bir toplumu Yani develere itimat eden bir toplumu neye sevk etmesi? Hadarileşmeye sevk etmesi yani koyunculuk kolay bir meslek değil. Kaldı ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam koyun besleyen insanların kalplerinin daha ney? Yumuşak olduğunu, hikmetlerinin daha bol olduğunu, latif olduklarını, kaba olmadıklarını yani bin bir şey vardır bunun sosyolojik tahlili vardır. Yani alınsın bir rivayetin ucunda 10 tane fayda zikredersin öbür rivayetten de. Ama bu demek değildir ki deve besleyenlerde hiç rahmet yoktur. Bu ayrı bir olay. Nispeten ona göre o daha rahmetlidir. İstisnaları kaydeyi bozmaz. Ha, bir insan düşünün çöl. Ya kararmış taş, kahverengi olmuş taş ya da kum. Ama kurşuni ama sarı. Başka hiçbir şey görmüyor. Bir de bir insan düşünün Karadeniz'in yaylasında bir yerde göl. Her yer yemyeşil 2 metre ot. E i̇şte yeri geldiğinde 30-40 metre ne? Ağaç. O adamın sahip olacağı psikolojiyle onun sahip olacağı psikolojiyi bir göremezsin. Zaten Peygamber Efendimiz de ne yapmamış? Aleyhisselatü Vesselam görmemiş. Bak Yemen'i met etmiş. Şam'ı met etmiş. Neden? Hem insanları ile hem bölge olarak hem insanlarıyla hem bölge olarak e yani buradan yola çıkarak ya işte Necit kötüdür hayır o değil o değil o değil yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demek istediği şu bölgenin bölgedeki nelerin coğrafik yapının insan üzerinde insanın hem bedeninde hem psikolojisinde neyi vardır Kesinlikle. etkisi vardır bak mugarride tuğur bak kuş sesleri bu bile apayrı bir nedir lezzettir değil mi? Araplar hep neyi düşünür? Bir vaha olsun, bir yandan su aksın, ağaçlar olsun, yukarıda kuşlar olsunlar değil mi? He. Arapların hayalinde hep bu vardır. Ama Karadeniz'deki bir adamın hayalinde bu hiç olmaz. Onun da hayalinde ne olur biliyor musun? Şöyle bir sıcak olsun da kemiklerim ısınsın mesela değil mi? Bilfara Erzurum'daki adam mesela soğuk istemez Allah'tan. Soğuk var sıcak ister. Ama Medine'de yaşayan adam da sıcak ister Allah'tan. Şey, soğuk ister, sıcak istemez. bunu da olduğu gibi. Burada da o var. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek doğrudan ilan ettiği her yer ya da her şeyde her şey için mübarektir değil. Yani Mekke mübarek, Medine mübarek neyi mübarek arkadaşım? Yarı olarak mübarek. E ola alalım kayalarını, kaynatalım, yiyelim, içelim, affedersin hayvanın pisliğini bile mübarek telakki edelim. Ağaçlarını mübarek telakki edelim. Yapraklarını mübarek telakki edelim. Sivrisineğini mübarek telakki edelim. Ne bileyim işte arızını mübarek telakki edelim. Edelim edelim edelim. E ne yani bu ne yani bu ne anlayışı bu? Ne anlayışı? Neye yaradı? Heh, bu değil. Yani oralarda ibadet yapmak çok daha ney? feyizli. Çünkü oralar sana her anneyi hatırlatıyor. Peygamberi Aleyhisselatu Vesselamı hatırlatıyor. Bak Osmanlı oraya demir yolu getirmiş değil mi? Getirmiş ama işte yaklaşık 50 kilometre kala ya da 20-30 kilometre kala neyse ne yapmış Raylara ne döşemiş? Ne demiş, Kavuçuk döşemiş. Neden? Keçe döşemiş. Neden? Ses çıkmasın. Ses çıkmasın ki Resulullah aleyhissalatü vesselam rahatsız Olmasın. Sen bunu fuzuli göremezsin. Neden? Çünkü aynı hassasiyeti Hazreti Ömer'de de görüyoruz. İki tane arabi ne yapıyor? Tartışıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabrinin yanında. Normal tartışma. Öyle öyle bas bas varmıyorlar belki de. Tartışıyorlar. Ha, soruyor. Diyor ki neredensiniz? Diyor. Falan yerdiniz. Bazı rivayetler de Taif'ten. Tamam diyor. Kurtuldunuz elimden. Eğer siz buradan bir yerden olsaydınız yanmıştınız. Bir taraflarınız iyice ne yapardı? He kızartırdım artırdım diyor. Yani çünkü niye? Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu huzurunda ne yapamazsın? Sesini yükselt. kutsallık bu, mukaddeslik bu. Yoksa al toprağını, al şerbetini, al suyunu. Ya öyle bir şey yok. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kabri, Peygamberden ne kaldı? Aleyhisselatü Vesselam'dan kalan sadece ve sadece doğrudan bedenin değdiği toprak. Onun dışında demirler artık Hindistan'dan mı geldi, Pakistan'dan mı geldi, haremin mermerleri Yunanistan'ın Grek adasından geldi. Atıyorum yani o halılar Almanya'da örüldü, halılar Almanya'dan gelir. Almanya'da örülmüştür. Yani demek istediğim, yani e orada var, e orada olsun ne olacak? İşte orada mermer de var, orada işte ne var? Demir de var, işte kubbe de var, taş da var. E ne oldu da ne oldu yani? ne işi, Ne işe yarıyor? Ne faydası var? Vay işte Medine'de o halde ne yapalım? Toptan ne yapalım? Tavuk gibi eşinelim. Yani böyle bir anlayış, böyle bir anlayış. Bırak Kur'an ve sünneti bir kenara koy. İnsanın fıtratını kabul edebileceği bir anlayış mı? Yani insanın fıtratı kabul eder mi? Bir Müslüman olarak şöyle akıllı bir insan olarak düşün. Akıllı bir insan olarak düşün. Yani bu fıtratın seni nasıl kabul edecek? Hani tabiri caizse aslı bırakmışsın fuzuli işlerle uğraşıyorsun. Aslı bırakmışsın fuzuli işlerle uğraşıyorsun. Alim bir tanesine sormuşlar demişler ki hocam demişler falan adam var kabrin başında ne yaptı? Biraz yüksek sesle ağladı. Peygamber Efendimiz'i incitti Aleyhisselatü Vesselam. Yanlış yaptı dedi. E ne yapalım? Tehdit edelim mi? Etme. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ağlayıp sesini yükseltmekle belki hata etmiştir ama he, esas hatayı ne zaman yapar biliyor musun? dikkat edin cevaba işlediği günaha ağlayamadığında asılla uğraşmış esas hatayı ne zaman yapar? işlediği günaha ağlayamadığında he, işlediği günaha hele bir ağlasın orada da sesi yükseliyorsa yani onu biz ne yaparız yola getiririz ama Yani orada ee ağlasın sesini yükselsin ama dışarıda da 50 tane günah yapsın ee hiç ağlamasın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin orayı günah çıkarma aracı olarak mekanı olarak yap zinayı koş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'tan istiğfar dile. Yap faizi koş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan istiğfar da dile e, dilemez dilesin o ayrı ama yaptığın günaha nedamet olmadan bu tür git gellerin insana faydası ne kadar olacak? Git gel, git gel, git gel. Bu turistik seyahat değil. Ha, yani o mekana hakikaten öyle bir kalple gitmelisin ki, işte o kalple yapmış olduğun duayı Allah geri çevirmemeli. Zaten çevirmez. Ama yani işte maddi durumum iyi, ee, yani işte 2000-3000 euroyu da buluyorum. Ben gideyim oraya her sene. Ya güzel de. Sahabe işte öyle gitmemiş. Yani. Yeri geldiğinde yüzünü bile kaldıramamış. Selam verirken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bakamamış. Niye? Utancından. Ya işte Peygamber onu gördü Aleyhisselatü Vesselam. Ona şamar vuracak değil. Hayır. O bir maneviyat. Ne o? Maneviyat. Hani sen bir hata işlediğinde nasıl çok sevdiğin bir insanın yüzüne ne yapamazsın? Bakamazsın. Yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oradan ona cevap verecek değil. Farklı bir olay o. He. Demek istedim, bunları da fuzuli görmeyin. Bunlar da ifrat anlayışlar değildir. Bu da vardır. Ama bizim için en doğru olan ikisinin ortasını ne yapmaktır? Bulmaktır. İkisinin ortasını bulacağız. Ne işte zahiriler gibi, zahiri anlamda yani neyi kastediyorum yani şu olmaz bu olmaz, hayır. Ne onlar gibi ne de batıni anlamda yani işte birileri bütün her şeyi kabukta aramışlar, onlara el zahir diyelim. Birileri de her şeyi lukta aramışlar yani İçinde neredeyse çekirdeğinde aramışlar. Hayır. Hayır. Elma elma. Kabuğunda da nasip var. Kabuğun altındaki ne de? He, o mekanda da, o kısımda da nasip var. Çekirdekte de nasip var. Hepsi elma. Sen elmanın hepsinden neyini al? Nasibini al. Ama biri demiş ki sadece kabuğundan al. Biri demiş ki sadece çekirdeğinden al. Öyle değil. Hepsi İslam'ın. Hepsinden nasibini al. Evet. Okuyalım. <gülüyor> Selebe bin el radıyallahu anh böyle yapıyordu. Onun konakladığı yerde konaklıyor, uyuduğu yerde uyuyor, defi hacette bulunduğu yerde, o da defi hacette bulunuyordu. Ne yapıyorsa, Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi yapıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu eserlerini birer namazgah ya da ibadet yeri ediniyor değil. Ya hele hele aleyhissalatü vesselam şurada defi hacetini yapmış, hele şurada iki rekat namaz kılalım. Ya bu Peygamber eslatü hakaret ya. Peygamber eslatü eslem'in yani neyini metiye ki bu? Sen neyini met ediyorsun? Bana met ettiğin yönünü söylesene. Neyini met ediyorsun? Neyi? Böylelikle yani neyini met ediyorsun sen? Bir şey met etmiyorsun farkında değilsin yani. Evet. <gülüyor> Peygamber eslatü eslem'in bu eserlerinin birer namazgah ya da ibadet yer ediniyor değildi. Birisi bu tür eserleri araştırır da, oralarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı bir şey yaparsa, mesela, Resulullah'ın uyuduğu bir yeri, ibadet ve namaz mekanı edinirse, bu davranışıyla ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne de İbni Ömer Vesselam'a bin El-Ekbar radiyallahu anh'ıma ittiba etmiş olur. Evet, yani hatta seminerde Şeyh Yasir de söylemişti ya, kabak meselesi. Yani Peygamber kabak yedi, sen de yiyebilirsin, yedi diye. ama kabak yemek sünnettir diyemez. Yersin. Hatta Yani o farklı bir olay, orada değişik anlayışlar var. O farklı bir olay. Orada değişik anlayışlar var. Yani Albeninin rahmetullahi'nin görüşü orada değişiktir. O farklı bir olay. He. Yani o doğru bir örnek olmayabilir. Tabi seminer ortamında itiraz olmadığı için dinlenir. O doğru o örnek olmayam ama bir kabak mesela. Doğru. Peygamber Efendimiz yemiştir Aleyhisselatü Vesselam. E o halde peygamber yediğine göre bu cennet taamıdır. E işte bunu yemekte sevap vardır. Devamlı bunda yemek buna ısrar etmek için. Hayır o yani örfü adettir. Arapların adetinde o var yemiş yemiş. Yani domates olsa domates de yiyecek. Pirinç olsa pirinç de yiyecek. Değil mi? Peygamber Efendimiz döneminde Aleyhisselatü Vesselam döneminde pirinç yok o bölgede. Ekmek yeniyor. Araplar bizim gibi ekmek yerlerdi marak yaparlardı. Yeri geldiğinde sulu yemeklerin içine o ekmeği bizdeki lavaş türü gibi daha çok atarlardı. Ama bugün Araplar da artık mesela ekmek yeme kültürü kalmadı. He, pirinç icat edildi. mertlik bozuldu. Yani sabah dışında öğle, akşam et ne var? Pirinç var. E yani sünnete muhayir mi yani? Vay, işte görüyor musun? Bak, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yemediğini yiyorlar. Ya, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam kanlı bahar da yememişti, Brüksel lahana da yememişti. Yani Bizim kara lahanayı da yememişti, ısırgan da yememişti, fındık da yememişti. Değil mi? Heh, çay da içmemişti. Yani bunlar ölçü değil. Helal olduğu münde çay şeği yersin. Hiç problem Evet. İki, ittiba peygamber aleyhissalatü vesselamın uygulamalarını yine onun yapmış olduğu şekilde yapmak demek. Yani uygulama aynı zamanda yaptığı şekilde bağlı olarak uygulama. Yediye nasıl yedi? Nasıl yediği önemli. Hangi koşulda yediği önemli. Yedi yedi yiyelim. Hayır. Onun şekli var, şemali var. Evet. Dolayısıyla maksat ve niyette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a uymamız gerekmektedir. Çünkü ameller niyetlere göredir. Bir işle Peygamber ibadet kastetmişse ve biz de o işi yaparken ibadet kastıyla yaparsak. Resulullah'ı örnek almış ve onun yoluna uymuş. Olur. Evet, ibadet maksadıyla yapması peygamber esladırsı. Yemek yemek ibadet maksadı değil. Cuma ibadet maksadı değil. Yani cuma ibadettir. Ama peygamber Efendimiz Sallallahu hanımlarıyla cuma yaptı. Biz de hanımlarımızla cuma yapalım. Hayır böyle bir şey yok. Bu en doğal ne? İhtiyaç. Nasıl cuma yaptı? Bak nasıl? Ona bak. E peygamber yemek yedi. Biz de yiyemeseydin ye. olacağı aç mı kalacak? E Peygamber el-islam su içti biz de su içelim. İçmeseydi biz şimdi susun kalacaktık. Nasıl yemek yedi? Nasıl su içti? Sen bunlara bakacaksın. Bunlar temel ihtiyaç. E Peygamber ve islam işte e, yolculukta ata bindi. Neye binecekti? Rolls Royce, Royce yoktu. Rolls Royce, Royce ona binerdi. Deveye bindi. Biz de deveye binelim. Deveyle yolculuk yapalım. Olur mu canım? Uçağa binmek caiz olur mu ya? Deve varken peygamber binmemiş ki aleyhissalatü Arabaya binmeyelim. Peygamber efendimiz binmemiş ki aleyhissalatü Hayır. Nasıl bindi? Yüksekte ne oldu? Alçapta ne oldu? Ya bunlara bakacaksın sen. Evet. Fakat Resulullah herhangi bir işi ibadet kastıyla değil de o an kolayına geldiği için yapmışsa illa kolayına geldiği için de değil yani işte ölf onu ge acıktı yemek yedi ya acıktı yemek yedi evet ve biz bu işi yaparken ibadet kastıyla yaparsak Resulullah'a ittiba etmiş olmayız 3. İbni Ömer ve Seleme bin el-Ekva radiyallahu anhum) fiilin şekli itibariyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam benzemeyi murat etmiş ve Resulullah'ın yaptığı gibi yapmışlardı. Bu da Resulullah'a olan düşkünlüklerinden kaynaklanıyor. Her şeydi ama, her şeydi. He, ne yapacaksın? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam'ın işte konakladığı yeri araştırıp orada namaz kılmayı özel bir ney? Meziyet kabul edeceksin. Ona özel bir değer atfedeceksin. E, güzel diyelim. Bilfaraza. Ondan sonra da ne yapacaksın? Allah'a şirk koşacaksın. O olayla alakalı demiyorum. Yani herhangi bir olayla alakalı. Yani İbni Ömer tevhitte de, rububiyette de, uluhiyette de, isim sıfatta da, o gördüğün teferruatta da, hepsinde de ne yaptı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bağlı kaldı, düşkündü. E sen onu yapacaksın, ondan sonra ne yapacaksın? E, bütün farzlarda, vacibatta yani... Tabiri caizse müstahabbatla uğraşıp farzı ve vacibi ne yapacaksın? Bir kenara iteceksin. Öyle olmaz. Şuna benzetelim. Yani beş vakit namaz kılmayıp şevvalden altı gün oruç tutmak gibi. Ya da telavi kılmak için. Ha. Beş vakit namaz kılmayıp şevvalden altı gün oruç tutmak gibi. Beş vakit namaz kılmayıp pazartesi, perşembe oruç, oruç tutmak gibi. i̇bn Ömer öyle yapmamış ki. Hepsinde bağlı kalmış Radiyallahu Hanım'a. Hepsinde. Evet. Yoksa böyle bir tutumun herkes tarafından sergilenmesi ve bu şekilde Allah'a ibadet edilmesi gerektiği tarzına bir inanca sahip değildiler. Zira ne hiç kimsenin böyle yapmasını emretmiş ne de hiç kimse için böyle bir uygulamayı müstahat akletmiştir. Mesela nerede i̇bn Ömer'in talebeleri, Selama İbn-i talebeleri yani... Hocalarından böyle bir tavsiye niye onlar yapmamışlar Nafi ve diğerleri Ni de, niçin İbn Ömer onlara ya da Seleme İbn Ekva onlara bunu salıklamamış, nasihat etmemiş? Ya o her an Peygamber Efendimiz Aleyhisselamı hatırlamıştır diyor ya yani? görüyor biliyor ya yani. çocukken yanında da insan çocukken gördüğünü unutur evet. yalnızca kendi içtihatlarına işte dayanarak böyle bir uygulamada bulunmuşlardır. 4. Bu tür bir davranış İbni Ömer ve Seleme bin El-Ekva radıyallahu anhum'un müferrit kaldığı bir uygulamadır. Yani diğer sahabelerde mesela bu hassasiyet yok mu anlamda? Evet. Raşid hadifeler, muhacir ve ensarın önde gelen büyükleri bu tür bir uygulamada bulunmuş değillerdir. Halbuki onlar İbni Ömer ve Seleme bin El-Ekva radıyallahu daha bilgili, Ve Resulullah'a ittibada en önde gelen kimselerdir. Yani tabi yani bu cümleyi ben geçen derste talik ettim değil mi dipnot tuttum. Yani ben bu cümleye böyle çok fazla müşerif sadır olarak katılmıyorum. Yani yani elbette Hazreti Ömer İbni Ömer'den daha bilgilidir. Ama İbni Ömer'in bilgisiz olması ona göre daha az bilgili olması demek bu konuda yanlış yaptığı anlamını ne yapmaz? Doğurmaz. O ayrı bir olma. Yani neden söylüyor? Bunu şundan dolayı söylüyor. Yani... Şunu demek istiyor burada mü Elif? Yani sahabenin cumhuru dururken niye müferit rivayetlerle uğraşıyorsunuz? Sahabenin neyi dururken? Cumhur, Cumhur. hele o cumhurun içinde kim varken? Ha, raş Raşid halifeler varken. Hani size benim sünnetim ve benden sonra gelen, ha, raş Raşid halifelerin sünneti gerektir diyor ya Ama biz buradan yola çıkarak yani sahabeyi birbirleriyle ne yapmıyoruz? Uruşturmuyoruz. Böyle bir şey anlaşılmaz. Yoksa İbn Ömer sünneti çok iyi bilen bir ney? Sahabi. Enes bin Malik sünneti çok iyi bilen sahabi. Hazreti Ebû Hureli keza. Ama bu demek değil. Hiç hata yapmazlar. Ömer de olsa hata yapar. Ebu Bekir de olsa hata yapar. Osman da olsa hata yapar. Ali de olsa hata yapar. Radiyallahu anhum. Ama he, onların hataları sevapları içinde okyanustaki ney? Bir nebze, bir nokta. Sen kendi hatana bak. Ben kendi hatama bakıyorum. Evet. Böyle bir davranış hoş karşılanan, müstahap görülen bir davranış olsaydı onlar tarafından da uygulanırdı. Bu sebeple İmam Malik Rahim Allah'a Medine'li bazı kimselerin dua etmek amacıyla Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın kabri yanında durdukları bildirilince şöyle demiştir. Sahabe Ve tabi'in tarafından uygulanmamış bir bidattır. Evet, duanın makamı neredir? Herhangi bir yerdir ve yön neredir? Kıbledir. kıbledir. Yani herhangi bir yerdir. Nerede dua ederseniz. Ama tabii ki Mekke'de, Medine'de yapılan duaların hususiyeti var. Ama yön kıbledir. Yoksa Peygamber'e yüz olarak dönüp tabiri caizse kıçını arkanı kıbleye alman değildir. Bellidir. Bellidir. Duanın adabı vardır. Mümkün mertebe ne olmak? Abdestli olmak. Yani hem tahir beden hem tahir kalp olmak. Mümkün mertebe istihzar halinde olmak. Huduru kalp. Hazır olmak kalbe. Kıbleye dönmek. iki eli ne yapmak? Açmak. Evet. İmam Malik devamlı şunu söylüyor. Bu ümmetin evvelini ne düzelttiyse sonunu da ancak o düzeltiyor. Siz sahabe ve tabiine bakın. Yani İmam Malik rahmetullahi aleyh yani bu cümleyi kullanıyor. Hicri 179'da vefat etmiş. O dönemde yani ümmetin evveline dönelim diyor. Sonunda ancak o düzeltecek. Kendi dönemini sonu görüyor tabii. Kendi dönemini sonu görüyor 179'u. Yani biz 1430'lardayız artık yani siz takdir edin. Evet. Kaldı ki bu sözü de geçen ders söylemiştik. Hocası Vehb bin Kaysan el-Kureşi'den alıyor. Vehb bin Kaysan el-Kureşi o da 127'de ölmüş Hicri. Vehb bin Kaysan el-Kureşi de 127'de ümmetin sonunu görüyor. Heh. Çünkü dipnota bakarsanız bu cümleyi söylediğini orada görürsünüz. Hocasından çokça duymuş. Evet. 5 İbni Ömer radiyallahu anh'ımadan daha büyük ve daha üstün olan Babası Ömer radıyallahu anhın İbni Ömer'in yapmış olduğu bu gibi uygulamaları yasakladığı sabittir. Tabi daha büyük ve daha üstün. Hiç şüphesiz. Ama bu İbni Ömer'in menzilesini düşürmemizde gerektirmesin. Tabii. Dikkat edelim. Evet. Yarış yok. Yarıştırmıyoruz yani. Farklı. He, burada şimdi ala faras yani cevap veriyoruz. Cevap verdiğimiz için bu tür tekellüflü cümleler mümkün. Hani onlar adamsa ben de adamım demiş imam bir halife kızmışlar. E yani doğru. E Allah Resulündense alerruas demiş başımın üstüne. Sahabedense as demiş başımın üstüne. Tabiine gelince onlar adamsa ben de adamım. Yani kendisi tabiin olarak görüldüğü için. E yani tabiinse elbette yani onlar adamsa o da adam yani. Ama yok etba tabiinden olsa Onu demez. Bunu tabi'in olarak görenler zaten onu öyle naklediyorlar. Yani bu onları küçültmek değil. Yani onlar tabi'inden onlar da almışlar ben de almışım. Ben de ne yapabilirim? İştahat yapabilirim. Bu özgüvendir. Yoksa tabi'ini yere serelim, atalım, zıplayalım. Hayır hocası hammaktan çok şeyler almıştır. Bu ayrı karıştırmayalım. He. Bu özgüvendir. Yani bu diğerini silmek değil. Tabi yani Hz. Ömer'in mertebesine, şerefi ailesine baktığımızda e, oğlu İbn Ömer'le kıyas etmek ne değil, mümkün değil. Ama İbn Ömer bizim için öyle bir vadidir ki, öyle bir vadidir ki Ömer'e onsuz ulaşamayız. Ömer, dikkat edin. Hazreti Ömer çok büyük vadi ama İbn Ömer bizim için öyle bir vadi ki biz Ömer'e onsuz ulaşamayız. Özellikle İmam Malik İbni Ömer'e ne yapar çok önem verir. Çünkü İbni Ömer'i bilmek demek babasını bilmek demektir der. Pek çok rivayeti babasından ona nakletmiştir bize. E oğlu kolay mı işte oğlu? Sen Ömer'i Hazreti Ömer'i camide görürsün değil mi? Yolda görürsün. Yani ha, i̇şte ordunun başında görürsün. Pe, evde kim görecek onu? Anladım. Hanım oğlu. Başka gören ya da işte torunu. Başka gören olmaz. Evet. İbni İbn Ebi Şeybe ve Abdurrazzak'ın El Musennef adlı eserlerinde Tahavi, Mişkülül Asar ve İbni Vaddah'ın El Bid'a adlı eserlerinde rivayet ettiklerine göre Ömer radıyallahu Allah'a hacdan sonra Medine'ye döndüğünde bazı insanların Bir yere doğru gittiklerini Yani Hz. Ömer Haç'tan sonra Medine'ye dönüyor. Bakıyor bazı insanlar bir tarafa gidiyor oluk oluk. Ha, bir tarafa gidiyor oluk oluk. Nereye gidiyor bu adamlar ya? Hazreti Ömer dönmüş Haç'tan. Bakıyor mesela yedi mescitlere gidiyorlar diyelim. Bilfarazan. Bilfarazan. Şimdi biz hep ne, yedi 7 Otobüsler geliyorlar. Aa, i̇nsanlar iniyorlar. Huy da işte bir acayip bir telaş. Yani acayip bir sevinç, enteresan bir olay mesela bilfaraza diyelim. Ya. Yani Hz. Ömer bu insanlar bir tarafa gidiyor, evet. Bunlar nereye gidiyorlar dedi. Şimdi çok meraklıdır, tetkik etmelidir. Hazreti Ömer'in özelliklerinden bir tanesi de odur, meraklıdır. Tetkik eder, bir şey gözüne çattı muhakkak netice alır yani, evet. Resulullah'ın içinde namaz kılmış olduğu bir mescit varmış şurada. Oraya gidiyorlar dediler. Şimdi. Yani bir mescit var, Resul orada namaz kılmış aleyhissalatü vesselam. Bir mescit var mesela, yani Mehdi aleyhisselam geçerken orada namaz kılmış yani. Geliyordu İstanbul'u fethedecekti. Diyelim ki nereden geçti? Bursa'dan geçti. Ulu Cami'yi gördü. Allah'a ekber dedi, namaz kıldı. Yani takrib metodu. bir farza diyorum. E? Bunun üzerine Ömer radiyallahu anh sizden öncekiler bu gibi şeyler yüzünden helak oldular. Peygamberlerin eserlerini takip edip oraları kilise ve havraya çevirirlerdi. İçerisinde Resulullah'ın namaz kıldığı bu mescitlerden birisindeyken namaz vakti girerse namaz kılın. Yoksa özellikle bu mescitlere yönelmeyin demek. Yani Peygamber Efendimiz de oradan geçerken işte namaz yani vakti. namaz vakti girmiş namaz kılmış. Siz de öyle bir mescidin oradan geçerken Namaz vakti girdiği için namazınızı kılın Ama yok peygamber orada namaz kıldı Aleyhisselatü Vesselam Ya da Mehdi Aleyhisselam orada namaz kıldı Ya da bilmem ne namaz kıldı E ne yapalım Gidelim orada hele bir 2 rekat 4 rekat 6 rekat 8 rekat 10 rekat Ne yapalım namaz kılalım Öyle bir şey yok Bakın Hazreti Ömer radiyalanın fıkkına bakın Görüyor musunuz Yani bu sahih kanallarla kendisinden gelmiştir Hatta İmam Tahavi'nin bakın İmam Tahavi'nin müşkileli asarda bu uygulamayla alakalı vermiş olduğu açıklamayı da iyi benleyin. Çok enteresan bir açıklamadır o. Yani İmam Tahavi'nin de fıkhını gösteriyor. Aynı zamanda Hanefi mezhebinin meseleye bakışını gösteriyor. Evet. İnsanların Resulullah'ın namaz kılmış olduğu yerlerde namaz kılmaları hakkında dahi bunlar söyleniyorsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece oturduğu, uyuduğu, ihtiyaç giderdiği ve benzeri yerlerde namaz kılınan hakkında neler söylenebilir? Yani düşünebiliyor musunuz ne kadar güzel bir fakıh? Evet. Yani o namaz kılınan yerde Hazreti Ömer böyle diyor. Sen halen daha uyuduğu, yattığı, hacetini gördüğü yerden bereket ummuyorsun. Evet. Buralarda namaz kılınmasının yasaklanması daha evladır. Tahavi, Müşkülül Asar'da Müşkülül Asar'da Ömer radıyallahu anh'ın Bu eserini rivayet ettikten sonra şöyle der. Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilen bu hadisten anlaşıldığına göre bizim de üzerinde durduğumuz gibi Resulullah'ın içinde namaz kılmış olduğu mescitlere Resulullah gelmiş ve namaz kılmış diye ümmetinin de bu mescitlere gidip burada da namaz kılması vacip değildir. Sözünüz mü? Evet. i̇bn Mesud, Mesut, Enes, Ve Ebu Hureyre radiyallahu anh'un hadislerinde belirtildiğine göre Resulullah Mescid-i Aksa'da namaz kılmıştır. İnsanların buraya giderek namaz kılmaları vacip değildir. Bu konu hakkında zikredi, zikrettiklerimizden Ömer radiyallahu'nun ilmi rüknü bakımından diğer sahabe ve talebelerinden daha üstün konumda bulunduğu görülmektedir. Evet yani meseleye ne yapmış? takdir getirmiş. Yani böyle bir farz yok. Böyle bir vacip yok. Ha, yani işte ne yaptı? Ezan okundu. Git namazını ne yap? Kıl. Ha. Ama mesela bir vadi akik. Peygamber Efendimiz vadi akikte namaz kılmış. ama kılmış ama bana cibril gel demiş. Burada ne yapsın demiş ümmetin? Namaz kılsın demiş. Bak o ayrı. Anladık değil mi? Ya da işte Kuba Mescidi'ne kim ne yaparsa temizlenip sırf namaz kılmak niyetiyle ne yaparsa giderse ümreci var değil mi? He, bunlar teşvikler bak. Ama yok. İşte ne dedi? Şuradaki bir camide namaz kılmış. Yani işte tebuğa giderken peygamberi sallallahu aleyhi ve Haybere giderken bir yerde namaz vakti girmiş Allah Ekber demiş namaz kılmış. Bir özelliği yok yani. Yoksa peygamber efendimiz aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı yerleri toplama taksak şecere lazım. Çok yerde namaz kılmış. Çok. Yani odasında hep gece namazları kılar değil mi odasında? Hiçbir sahabi ya demiş mi ya Ayşe hele bir çık bakalım ya. Şu kıldığı gece namazını kıldığı şu odada biz namaz kılacağız sana başka bir ev yapalım. Demiş mi? Dememiş. Bu ayrı bir olay. Evet. İtban bin Malik radıyallahu anh ihtiyarlayıp da görme gücü zayıflayınca Evinde namazga edinmek için Resulullah'ın gelip orada namaz kılmasını istedi. Evet şimdi diğer mesele. İtban radıyallahu anh hakkında rivayet edilen hadisi ileri sürülen iddiaya delil olarak gösterilmesine birkaç yönden cevap verilebilir. Bir, İtban radıyallahu anın maksadı ihtiyarlayıp da gözleri zayıfladıktan sonra ve kavmiyle arasına giren seller sebebiyle ihtiyaç zuhur etmesi dolayısıyla... Evinde kendisi için mescit yaptırmak. Çünkü biliyorsunuz ezanı işittiğin zaman namaza icabet ediyorsun ya. Onu da tenakkus sayıyor. Yani böylelikle Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in orada namaz kılarak evini mescit edinmesini, mescit olunca da insanların orada mescit olmasından dolayı kendisiyle birlikte namaz kılıp cemaat ecinden mahrum kalmama, ezanı işittiğinde de namaza icabet etmeme gibi durumdan kurtulma meselesi var. Açık zaten. Ama tabii illa öyle algılanmayacak ya. Ha, yani şimdi e, işte Fatih Camisi yaptırdı. Sultan Fatih. Allah galin galin rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. E gitti namazı orada kıldırdı. Açılış yaptı. Vay Fatih Camisi çok mübarektir. Orada namaz kılalım. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ya da işte nedir? İşte Kanun Sultan Süleyman'ı yaptırdı. Süleymaniye Camisi. Yani böyle bir anlayış olamaz. Evet. Orada İlk önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılması ile Resulullah'ı orayı şereflendirmesini istiyordu. İtban radıyallahu anh'ın bu maksadıyla sadece peygamberin eserinden dolayı mescit yapılması birbirinden farklı şeylerdir. Yani şereflendirsin diyordu yani mescit kabul edilsin yoksa sadece peygamberden dolayı olsun demiyordu. Evet. İtban radıyallahu Anın hadisinde ifade edilen mescid yaptırma niyeti de mescid için yer seçimi de Resulullah'ın eserinin öncesindedir. Gördük mü? Yani niyet de öncesinde eser de öncesinde. Evet. Resulullah geldikten sonra eser yapılmıyor. Niyet oluşmuyor aleyhissalatü vesselam. Derdi var. Derdi. Derdini halledecek. Sorunu var. Evet. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eserleri üzerine bina edilen mescitlerde ise eser önce yaralı ardından da o eser üzerine sırf o eserden dolayı mescit inşa edilir. Yani aynı şey nedir? İşte bir yerde kabir var. Geldiler mescit yaptılar. Orada namaz kılmazsın. Yıkılır. Kabir bırakılır. Mescit oradan başka yere nakledilir. Ama mescit vardı sonra kabir yapıldı. Mescide zarar vermezsin. Milli servet. Kabiri oradan taşırsın. Çünkü niyet önemli. Anladık değil mi? O mescid Dırar mescidi olmaz. Yani önce kabir varsa o mescit ne için yapılmıştır? Evet. Kabir için yapılmıştır. Problem. Bir kere takva üzere dünyanın yoktur o mescidi. Lem yu alet takva. Ama mescit vardı sonra biri öldü geldiler kabir oraya gömdüler. Ha, o kabir oradan ne yaparsın? Nebşe dersin? Çıkarırsın başka yere nakledersin. Onda olduğu burada da aynısı var. Evet bu ikisi arasında bariz bir fark bulunmaktadır. E hocam ya niye işte Mescid-i Ebevi'den kabir çıkarılmaz? E Mescid-i Ebevi vardı kabir yoktu ki. E nakledelim. E cesaretin varsa naklet. Ama Resulullah'ın vasiyeti var. Beni buraya gömün diye aleyhissalatu vesselam. Ha, demek ki ha, eski onu mescidin içinde değil de onu mescidin içine katanlar düşünsünler. Onu mescidin içine katanlar düşünsünler. O mescidin duvarıydı. Daha sonra mescidin içine katılmıştır. Bu konuda da Osmanlı'yı suçlu görmeyin. Osmanlı'dan çok öncesinde olmuştur. Osmanlı'dan çok öncesinde olmuştur uygulama. Osmanlı bulduğu hali aynen devam ettirmiştir. Sadece ne yapmıştır? Taşları yenilemiştir. Bu Heh. bugünkü uygulama daha da berbattır. Osmanlı Bunlara göre rahmet okutur. Çünkü niye? Osmanlı döneminde en son mertebe oraydı. Şimdi mescidin bir de sol tarafını ayrıyeten ayrı bir bölüm yaptılar. Yani demek ki yani bakın yani şimdi haktan, insaftan, adaletten ne yapmamak lazım? Ayrılmamak lazım. Osmanlı döneminde mescidin öbür tarafından namaz kılma diye bir olay yoktu. Şu anda mescit tam ortada kaldı. Şimdi tevil ve tah şey kabir ortada kaldı. Tevil ve tahrif yok arkasında şöyle zaviye duvar var. Orada böyle var. Burada şöyle ne olacak? İstediğin simetrik şeyi koy oraya. Yani bir duvarı böyle yap. Bir duvar ne oluyor? Kıbleyi mi kesiyor? Böyle buraya mı kayıyorsun yani? Hiç alakası yok. Ha. Şimdi bugün hiç e, bu meselenin tartışıldığını görüyor muyuz? Tartışılmıyor değil mi? Niye tartışılmıyor? Çünkü Osmanlı yapmadı. Osmanlı yapsaydı tartışılırdı. Bak cevabını verdi. İşte yani e, hocam ya sen niye Osman? Kayırmadım. O da hata, bu da hata. O hatadan çok daha büyük bir hata. E, o tarafa genişletilmeseydi sağ tarafına doğru bayağı genişletilecek ne var? Başım, Yer var. Başım, ee gitseydi çok daha büyük yerler var. Giderdi yani. O Arif Kütüphanesi'ne kadar, ta ileri kadar giderdi. Zemzem alınan yere kadar giderdi. Oradan yetmedi, siyeye kadar giderdi. Oradan yetmedi, o binaları yıkardın. Camiyet-ül İslamiye'ye doğru giderdi. Yani demek ki hata kimden gelirse hatadır arkadaşlar. Ama şunu bilelim ki, burada eğer Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın vasiyetine bağlı kalınsaydı zaten öyle bir problem oluşmayacaktı. Çünkü vasiyet ettiği evine gömüldü. Evi mescitten değildi. Ama daha sonra ne oldu? O kabir ortada kaldı. Ya evet, ortada kaldı. Ya evi vardır, üç duvar vardır, beş duvar vardır. E canım yani maşallah bizim sultanlarımızın mezarlarındaki duvar daha çok. Yani o duvar meselesi değil. ya. Mesele duvar meselesi değil. Mesele tevhid meselesi. Evhit. Yoksa yani duvar muvar hikaye. Evet. İki, İtban radıyallahu anh'ın amacı Resulullah resulatü vesselamın namaz kıldığı yeriye teberikte bulunmak değildi. Aksine amacı kavmiyle arasına giren seller nedeniyle cemaat namazına gidemediği zaman evinde cemaatle namaz kılmasına, dolayısıyla da evinin mescit olmasına Resulullah'ın onay vermesini. Ya şimdi ben gidemiyorum şimdi. Mazuret, şeyim var, var ama gidemiyorum. E yani evimde kılacağım ama benim evim mescid değil ki. Cemaat namazı olmaz ki. Cemaat, cemaat. Nasıl cemaat namazı olacak? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orayı mescid belletmeli insanlara. Cemaat, cemaat. O zaman insanlar da gelirler. Ha, bak bura mescitmiş. Namaz kılarlar. Böylece ne olur? Ben cemaat namazından mahrum olmam işte. Hedef bu. Sahabenin zekası buraya çalışıyor. Başka yere çalışmıyor. Yani Hayır bu, hayır. Böyle şeylere çalışıyor sahabemin zekası. Ama şimdi biz yani onu tersine döndürüyoruz. Yani. Tersine döndürüyoruz. Yani İtbam bin Mali'yi de haşa ve kella neredeyse bir atimize alet ediyoruz. Diyoruz ki tevessülün başını İtbam bin Malik çeker çünkü o yapmıştır. E öyle demek işte. Yani farkında olmamın mı söylüyorsun sen. Bu rivayet alır, deli kullanırsan demek ki en büyük mütevessül kim? İtbam bin Malik. Hiç alakası yok halbuki, evet. Bu amaçla mescidin açılışını yapmak üzere evinde ilk olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldırmasını istemiştir. Ashab-ı kiram da bir mahallede ya da özel bir mekanda mescit yapıldığında adet olarak böyle bir uygulamada bulunurlardı. E bugün de öyle ya. En sevdiğimiz, en Alim insanı gelirsin, ne yaparsın? Mescidin açılışına davet edersin. Bu budur yani. Evet, devam. Meselenin özü de birkaç açıdan cevaplanabilir. Bir, bu tür eserlerle teberrükte bulunulması, el yüz sürülmesi, ibadet yeri olarak edinilmesi, ziyaret gah olarak kabul edilmesi ya da üzerine mescit inşa edilmesi ne ashabın, ne selefin, ne de dinde öncü imamların uygulamalarından. İşte o yedi mescitler mesela halbuki o yedi mescid. İşte Ebu Bekir, Ömer, Fatıma, işte Fetih vs. Onlar halbuki her birinin çadırlarını kurduğu yerler. Hangi savaşta? Hendek Savaşı. He. Yani daha sonra gelinmiş muhtelif rivayetler var. Oraya o mescidler ne yapılmış? İnşa edilmiş. Halbuki. Yani çadırını kurdu. Ya işte. ne Mescid yapmaya ne gerek var? He. He. Ama yani maalesef işte bu kutsallaştırma farkında olmadan ne yapıyor? İnsanı öyle bir hale getiriyor ki Hazreti Ali'nin bir kedisi oluyor. O kedi yola çıkıyor. Trabzon'a geliyor. Konya'ya geliyor. Ölüyor orada. Hazreti Ali'nin kedisi adına bir mescidi inşa ediyorlar. Yani. yani bu hale geliyor yani. Bu hale. Görüyor musunuz? Ne kadar kötü. İşler acısı. Evet. Devam. Onları bu saydığımız Ashablar sebebin hiçbirinden bu çeşit tutumları hoş karşıladıklarını, emrettiklerini ya da ibadet etme ve bereket dileme yeri olarak edindiklerini gösteren herhangi bir rivayet aktarılmış değildir. Zaten hayırlı bir şey olsaydı herkesten önce onlar öne atılırlar. Yani oho Peygamber'in gezdiği yerleri biliyorlar, namaz kıldı. Her birine birer mescid inşa etseydiler cihada vakit kalmazdı. Değil mi? Nereden nereye gitmiş? Nerede oturmuş? Nerede kalkmış? Nerede yemiş? Nerede içmiş? Nerede savaşmış? Yaparlardı mescid. Yani niye yapmadı ki Hz. Ebu Bekir? Hz. Ömer, Osman, Ali yani niye yapmadı bunlar arkadaşlar? Neden? Evet. İki. Allahu Teala'nın İbrahim makamından namazgah edinin. Bakara 155 buyurduğu makamı İbrahim'i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne selamlamıştır ne de öpmüştür. Hacer-i Lesbe mu öpmüş, selamlamış ama makam İbrahim'i sayamlamamış, öpmemişti. Ama şimdi millet ee, selamlıyor, öpüyor. Affedersin mendilini süren mi var? Entarisini süren mi var? İşte çorabını süren mi var? İç çamaşırını süren mi var? Her şey var. Var. Var oğlu var. Sarı şeydir o. o. Sen söyle. Ee, pirinçtir Hindistan'dan gelir. camı da nereden geliyor? Onu da bilmiyorum. Hindistan'dan geliyorsa büyük ihtimal Budistler falan yapmıştır diyeceğim ama Hinduşlar falan. Onu da bilmiyorum. Hani şimdi, ya belki Müslüman yapmıştır der biri çıkar işin içinden de çok da önemli değil yani. Heh. Çünkü makam İbrahim nedir ya? Yani makam dediğin nedir? İşte kalmış bir şey yani. Seni sürdüğün o makamın kendisi bile değil. Koruması. Evet. Makam-ı İbrahim'in selamlanmayacağı ve öpülmeyeceği konusunda alimler ittifak etmiştir. Namazgah olarak namazgah olarak edinmemiz emredilen Makam-ı İbrahim hakkındaki tutum bu yönde olduğuna göre içinde namaz kılmamız, emredilmeyen yerleri selamlamamamız öpmememiz daha evlidir. Arkadaşlar bakın bu evleviyet kıyası çok işinize yarar. Evleviyet kıyası. Hani pekala diyoruz ya Türkçe. Heh. Yani şimdi makamı İbrahim'de namaz kılmayı Allah emrediyor mu? Değil mi? Her taraftan sonra o bölgede ne yapıyoruz? Namaz kılıyoruz. Peki öpüyor muyuz? Selamlıyor muyuz? E ya namaz kılınması emredilmeyen yerleri millet öpüyor selamlıyor. Ne olacak şimdi? Görüyor musun? Fıkhı. Fıkhı işte Anlarsan anlayana viriş Nexus. Hah anlamyana da huzur Gerçi şey karıştırmıştı onu ama. Şam'da ve diğer bölgelerde İbrahim Aleyhisselam'a ve diğer peygamberlere isnad edilen makamlar buna misal olarak gösterilebilir. Yani öyle makam var ki yani işte ben Tayr Büyük Kürükçi Hoca'dan duymuştum. Bir vaazında Konya TV veriyor. İşte dedi 70 70 tane dedi nebi var dedi Konya'da ya dedim bütün Konya'ya yani 70 nebi niye Konya'ya gider demek ki Konya çok mücridiymiş çok asiymiş Allah Konyalıları 70 tane nebi nereden biliyorsun 70 nebi var Konya'da ya nereden biliyorsun Konya'da 70 nebi var nereden çıktı yani hangi nebi bilinir nerede hangi nebi bilinir nerede? Peygamber Efendimiz dışında Aleyhisselatü Vesselam hangi peygamberin nerede olduğunu kim biliyor ki? Kim biliyor? Musa nerede? Nuh nerede? Davut nerede? Süleyman nerede? Bilen var mı? E yok yok Evet. Peygamberlerin ve salih zatların kabirleri olduğu söylenen yerler hakkındaki hüküm bundan daha şiddetlidir. Üç... Asab-ı kiramın şirke götüren aşırılığın önünü alabilmek ve tevhidin üstünlüğünü koruma gayesiyle bu tür uygulamaları yasakladıkları sabittir. Muhammed bin Vaddah El Bid'a adlı eserinde isnadıyla şu rivayete yer vermektedir. Hudeybiye gazvesi sırasında Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ashabıyla altında biat ettiği ağaca Bazı kimselerin gittikleri Ömer radıyallahu anh'a bildirilince şirke ve aşırılığa götürecek vesilelerin önüne geçmek gayesiyle ağacın kesilmesini emretti. Yani işte hep söylüyoruz Hazreti Ömer'in tavrı. Tabii onun dipnotunu okursan o rivayetin 204. rivayetin dipnotta bir fayda var. Evet. İbni Hacer İbni Sad'ın isnadının Nafi Mevla İbni Ömer'e kadar sahih olduğunu belirtmektedir. Fethül Bari. Ancak Nafi'nin Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh'la seması bilinmemektedir. Çünkü Nafi kimden alır? Ömer'den değil, oğlu İbni Ömer'den alır. Ara munkatı, kesik evet. Dolayısıyla isnad her iki arasında munkatı olduğundan zayıftır. Ancak eserin İbni Ömer ve El-Müseyyid bin Hazım bin Ebi Vef El-Mahzumi'den de sahih senette gelen iki şahidi bulunmaktır. Evet, her ikisinde Buhari vaydet misafir. Neticede eser Bu lafızda da olmasa bu meyanda nedir? say Evet. İbni Vabda Ömer radıyallahu anh'a nakledilen bu eseri rivayet ettikten sonra şöyle der. Malik bin Enes ve diğer Medine alimleri Küba mescidi ve Uğud şehitliği dışında kalan diğer mescitlere ve peygamber aleyhissalatü vesselamın eserlerine gitmeyi mekruh Bütün Hanefi mezhebinde de öyle. Yani bir Kuba mescidimiz var. Bir de neyimiz var? Uh-u -huh. ne Kıble nerede değişmiş? Rivayetler bize kıble, kıblenin Kuba'da değiştiğini gösteriyor. Kıble de değil. Kuba'da değiştiğini gösteriyor. buhar müslim rivayetleri açıkça bunu ifade ediyor. Kıble bir özelliği yok. Peygamber Efendimiz de gidip namaz kılmış değil. Heh, sadece Muaz bin Cebeli yollamış oraya. Namaz kıldırtmak için. Hatta peygamberle kılarmış gider orada bir daha kılarmış. Yani, yani orada nafileye niyet edermiş, cemaat farza niyet edermiş. Bu da e, cumhurun delilidir. Yani imamla cemaatin niyetinin bir olması. <gülüyor> ha, olması gerekmez. Yani yoksa işte Kuba Mescidi belli. Bak dipnotuna bakın göreceksiniz Buhari. Uhuş ettiği belli. İşte Ahmet Ebu Davut vesair. Ama onun dışında hangi mescit var ki? Teşvik etmiş aleyhissalatü vesselam. Evet devam edelim. Bu alimlerin Süfyan-ı Mescid-i Aksa'ya girdiğini ve orada namaz kıldığını fakat zikredilen eserlerin ne araştırdığını ne de oralarda namaz kıldığını anlattıklarını duymuştum. Yani Süfyan sevdiği Mescid-i Aksa'ya elbette girer. Çünkü Peygamber Efendimiz orada namazı ne yapıyor? Teşvik ediyor. Üç mescit dışında yola çıkılmaz. Ben buradan Kuba Mescidine gitmek niyetiyle yola çıkamam arkadaşlar. Ben buradan Uğuş şehitliğine gitmek maksadıyla yola çıkamam. Ama ben Medine'ye varmışsam oralarda namaz kılmak için ne yapabilirim? O camilere gidebilirim. O seferilik mesafesi değildir. Dikkat edelim. Evet. Örnek alınan diğer şahsiyetler de aynı şekilde davranmışlardır. Mesela Veki de Mescid-i Aksa'ya gelmiş ve Süfya'nın yaptığından fazlasını yapmamıştır. Yapmamıştır. Bilinen hidayet imamlarının uygulamalarından ayrılmayın. Geçmiştekilerden bazısı şöyle derdi. Bir gün birçok insan tarafından bilinen nice işler var ki geçmiştekiler... Bugün, bugün, bugün birçok insan tarafından bilinen nice işler var ki geçmiştekiler onları mühker kabul ederlerdi. Berikini kızdırana öteki sevgi duyar, ona uzak gelene bu yakınlık duyar. Her biddatın bir al benisi ve süsü var. Öyle be. Her bir datım. Yani şuradan hadi e, işte e, Selimiye Camii'nde namaz kılmak için yola çıkalım. Ne güzel işte bak yola çıkıyorsun işte bak toplanıyorsun. Ha, ha, ha. Selimiye Camii'nde namaz kılmak i̇şte. için halbuki, halbuki sen Edirne'ye gidebilirsin, gezebilirsin. Gitmişken oraya da uğrayabilirsin. Niye niyetini meşrulaştırmıyorsun, amelini meşrulaştırmıyorsun? Hocam şey miyiz? Mesela Hadi gel Sultanahmet'e gidelim. Hayır, seferilik mesafesi olma. <gülüyor> La tuşeddr hal yani ne demek? Sefere çıkmaz. Sefere demek değil o. Yük ne yapılmaz? Yüklenmez ve yük ne yapılmaz? Indirilmez demektir o. Ya Mesela şöyle He. oluyor. Sabah namazında Eyüp Sultan'a veya Sultanahmet'e gidelim. Ama Eyüp Sultan'a ya da gidince ya da yani ya da o biraz bir farklı. O biraz var. farklı. Eyüp Sultan'a niye gidiyorsun? Sevap maksadıyla. O şekilde mesela. Biraz farklı. Eyüp Sultan'ın sevabının Tamam mı? Şuradaki camideki sevaptan hiçbir farkı yok. Anlatabildim mi? Ha ama Eyüp Sultan'da diyelim bir Kur'an tilaveti var. Bir yarışma var. Bir ders var ya gidersin o ayrı. Sevap bulmakta sakatlık var zaten. Elbette, elbette, elbette. elbette. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşedüen laylan testafirke ve turbiye.